1738, numaralı konu, Hazreti Ömer'in kendisinin halkı için bir nasihatçı ve yardımcı olduğuna dair bir hutbe irat etmesi, evet, Hz. Ömer bir hutbesinde Allah'a hamdü sena ve Hazreti Peygamber'e ü selam getirdikten sonra şunları söyledi, ey insanlar, aşırı tamahkarlık fakirliktir, insanlardan bir şey beklememekse zenginliktir, yiyemeyeceğiniz şeyleri biriktiriyor, ulaşamayacağınız emellerde bulunuyorsunuz, aldatıcı dünyada sıranızı beklemektesiniz, Hazreti peygamber hayattayken vahiy ile muhafaza ediliyordunuz, o sıralar gizlediğiniz şeyler vahiy ile ortaya çıkarılıyordu, böylece yapılan hiçbir şey karşılıksız kalmazdı, artık vahi kesilmiştir, bunun için de bize ahlakınızın en güzelini göstermeye çalışınız, içlerinizi ise ancak Allah Teala bilir, kim dışından kötülük yapar da, benim iç alemim güzeldir derse ona asla inanmayız, çünkü biz ancak zahire göre hüküm veririz, kim de dışından iyilik yaparsa onu da iyi biri olarak tanırız, aşırı cimrilik münafıklıktan bir parçadır, o halde infakta bulununuz, Allah Teala, kitabında Allah yolunda mallarınızdan nefisleriniz için hayır, olacak şeyler, iyi infak edin, kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir, Teavun, 64. 64.sur 16, Ey insanlar, oturup kalktığınız yerleri temiz tutunuz, tavır ve davranışlarınızı ıslah ediniz, Rabbiniz olan Allah'ın haramlarından sakınınız, hanımlarınıza Mısır işi ve Kıptiye denilen, altındaki azaları gösteren beyaz, ince elbiseler giydirmeyiniz, çünkü bu elbise bedeni tam olarak göstermese bile hatları ve tenin rengini belli eder, ey insanlar, benim bu işten ne kar ve ne de zararda olarak sıyrılmak yeterlidir, ama başınızda kaldığım sürece aranızda hak ile hükmetmeye çalışacağım, evinde bile otursa her Müslümana hakkı ve Allah Teala'nın verdiği maldan nasibi verilecektir, onun gelmesine bile gerek kalmayacaktır, ey insanlar, Allah'ın sizin için, için ayırmış olduğu rızkınızı helalinden kazanınız, herhangi birinizin helalinden kazandığınız bir şey, haramdan elde edilen bol kazançtan çok daha hayırlıdır, savaşta öldürülen insanın ölümü, iyi kötü her insanın tadacağı ölümlerden herhangi biridir, asıl şehit Allah rızası için çarpışırken öldürülen kişidir, herhangi biriniz bir deve satın almak istediğinde iri ve güçlü olanlarını alsın, alırken de yürekli olup olmadığını kontrol için asasıyla ona vursun.